Günaydın. Haftanın ilk gününde pek çok farklı değişim yolculuğu ile ilgili haberlerimiz var. İlk haberimizin konusu yaz tatilini zor geçiren anneler ve çocukları. Peki anneler yazı neden zor geçirmiş? Trabzon'da Neslihan Öğretmen tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi çalışan anneler için yaz döneminde de devlet kreşinin olması. Neslihan, çalışan anne babalar yaz döneminde devlet kreşi olmadığı için çocuklarını yüksek ücretli özel kreşlere ya da bakıcılara bırakmak zorunda kalıyorlar. Özellikle birden çok çocuk sahibi olan ailelerin zaten fazla olan masrafları özel kreşlerin yüksek ücretleri nedeniyle oldukça artıyor. Kısacası ülkemizde yoksulluk sınırının altında çalışan birçok aile maddi imkansızlıklar yüzünden zaten sıkıntı çekiyor, Bu ailelerde kadınlar ya işten ayrılarak çocuğunu kendi bakmak ya da ağır şartlarda çalışarak kazandığı maaşını sırf düşük ücretli devlet kreşleri yaz ve ara dönem tatilinde çalışmadığı için yüksek ücretli özel kreşlere vermek zorunda kalıyor. Sosyal devlet anlayışında özellikle çalışan annelere sadece kış döneminde değil, yaz ve ara tatil dönemlerinde de devlet kreşi hakkının tanınması gerekmektedir diyerek durumun ciddiyetini dile getirmiş. Kreş okul değil sonuçta sadece işte çalışabilmenin ön koşulu anneler ve babalar için. Tabi kampanyacı sadece annelere yönelmiş ancak bir İskandinav ülkesi olsaydık sadece anneler üstüne değil babalar üstüne de olurdu bu kampanya. Sıradaki kampanyanın konusu böcek ilaçlamaları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi adalarda canlıların hayatını tehdit eden uygulamaya son verilmesi. Abdullah Onay başlattığı imza kampanyasında diyor ki Adalar Sağlık ve Hıfsızaa Müdürlüğüne bağlı ilaçlama aracı bazılarının talebi üzerine ada sokaklarını ilaçlamaktadır. Bu ilaçlama neticesinde başta kelebekler olmak üzere birçok canlı türü öldürülmektedir. Ayrıca meyve ağaçları ve bitkiler üzerindeki ilaç kalıntıları insan sağlığını tehdit etmektedir. Yine sokak hayvanları içlikleri, suları zehirlenmiş olarak bulacaklardır. Belediyenin mücadele hizmeti broşüründe de belirtildiği gibi sivrisinekle bir takım başka tedbirlerle mücadele edilebilir. Bu tüm canlılara zarar veren uygulamayı bir an önce durdurmalısınız diyerek sinekle mücadelede alternatif çözümler aranmasını talep ediyor. Gelelim sokakta yaşayan hayvanlara. Şekercan tarafından Başbakanlığa yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'nin sokaklarda yaşayan hayvanlara dokunmaması. Şeker diyor ki Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait Macunköy barınağı uzun süredir duyarlı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor ve adeta bir ölüm ve işkence kampı olduğu da görülüyor. Gönüllüler tarafından defalarca belediye başkanına ve barınaktan sorumlu veteriner müdürüne mailler gönderilmiş ve durum hakkında bilgi verilip yetkililer yasalar uyarınca göreve çağrılmıştır. Ancak hiçbir geri dönüş ve düzelme olmamıştır. Bu umursamaz tutum ve görev ihmal ve ihlalleri sonucunda köy barınağında hayvanlar bakımsızlıktan ve pislikten sürekli ölmektedir diyerek bilgi veriyor. Şeker diyor ki hayvansever gönüllü bir arkadaşımız başkan ile randevu olarak görüşmüş ve sorunları ve şikayetlerini aktarmış. Ancak yanıt olarak ben parklarda sokaklarda köpek görmek istemiyorum. Keşke bir ormanım olsa da onların hepsini oraya atsam cevabıyla karşılaşmış. Ayrıca bu işin kendilerine değil Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olduğunu söylemiş. Yasalardan bir haber olduğu ortadadır. Hayvanlardan kısa yoldan kurtulma ve uğraşmama amacı güttüğünü de açıkça belli etmiştir diyerek konu hakkındaki düşüncesini dile getirmiş. Hayvanların bakımı konusunda barınaktaki çalışanların taşeron veterinerlerin barınaktan sorumlu tüm belediye yetkililerinin görevlerini ihmal ettiğini, 5199 sayılı yasayı açıkça ihlal ettiklerini dile getiren Şeker detaylı bir raporun ardından ekliyor. Diyor ki, yetki sahibi makamınızdan konunun araştırılıp tarafımıza kanuni süresi içerisinde bilgi verilmesini, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı durumların tespit edilmesini, tespit edilmesi halinde görevi ihmalden yeni mahalle belediyesi ve diğer sorumlular hakkında 4483 sayılı yasa gereği soruşturma açılması ve cezalandırılması hususunu talep ediyoruz. Konunun takipçisi olduğumuzu belirtir ve yukarıda yazdığımız tarih ve sayılı dilekçemizde 4982 sayılı bilgi edinme ve 3071 sayılı dilekçe hakkı kanunu gereği kanuni süresi içinde cevap ve bilgi vermenizi arz ederiz diyerek talebini gayet güzel hukuki bir dille de neredeyse ifade etmiş. Sırada Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya var. Diyarbakır'dan Zeynep Bolat başlattığı kampanya ile işitme engelliler öğretmeni olduğunu ve atanmak istediğini dile getiriyor. Ben alanından mezun bir işitme engelliler öğretmeniyim. Benim branşıma ehil olmayan sınıf öğretmeni alımı yapılarak önüm engelleniyor. Örneğin rehberlik araştırma merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özlük haklarından mahrum olarak çalışmak istemiyoruz işitme engelli çocuklar için her ilk öğretim okulu bünyesinde özel alt sınıflar ve kaynaştırma uygulamalarının açılmasını talep ediyorum diyerek hem kendi atama talebini hem de genele yönelik çözüm önerileri yapıyor. Yine eğitim konulu ama bu kez bir veli tarafından açılan bir kampanya var. Ayşegül Pehlivan, Eyüboğlu eğitim kurumlarına yönelik başlatmış talebi bir velinin yaşadığı ödeme zorluğu karşısında kurumun kendisinden beklendiği gibi davranması. Ayşegül diyor ki, bir ortaokul öğrencisinin son senesinde başarılı bir öğrenci olmasına ve bugün iyi Eyüboğlu eğitim kurumlarına milyarlarca para ödemiş olmasına rağmen ailenin durumu bozulduğunda okulun bunu önemsemeden aileye icra göndermiş olması hoş karşılanamaz. Herkesin hayatında zor dönemler geçebilir ve buna müsemma gösterilmelidir. Örnekleriyle karşılaştığımız olaylardır ve okullar çoğu zaman ailenin önüne taş koymak yerine yardımcı olmuşlardır diyerek Eyüboğlu eğitim kurumlarına sesleniyor. Son haberimiz Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na yönelik başlatılmış. Öğrenciler tarafından başlatılan kampanyanın talebi internet sansürünün kaldırılması ve internetin... Hızının arttırılması. Öğrenciler kaleme aldıkları kampanya metninde şöyle diyorlar. Ankara Üniversitesi Wi-Fi neti kullanan bütün öğrenciler özellikle öğrenci evlerinde kalanlar bu sorundan mustariplerdir. İnternette gezinirken çeşitli indirme siteleri, oyun siteleri, dizi ve film izleme siteleri, resim yükleme siteleri gibi bazı önemli yerler kapalı. Tabii bunların arasında kapalı olması gereken yerler mutlaka vardır fakat... Kurunun yanında yaşlı yanıyor. Zararsız ve internette trafiğe neden olmayacak siteler ya da portallarda kapatılıyor. Ayrıca öğrenci evleri dolduğu zaman ise internetin bu sansürlü haline rağmen gene de tatmin edici ve hızlı bir gezinti yapılamıyor. En azından ders saatleri dışında veya geceleri gibi zararsız zamanlarda bu portlar açılabilir. Artık ülkemizin çoğu yerinde fiber hızlı internet adı altında müthiş internet hızlarıyla insanlar internette gezinebilirken biz öğrenciler olarak tahmini 10 megabit civarında bir hız ile zorluk çekiyoruz ki üniversitemiz bu tür teknolojik gelişmeleri ön ayak olmalı ve arkadan bakmamalıdır diyerek talebini dile getirmiş. Değişim dolu bir hafta dilekleriyle esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler...